Fatih Allah'ın adaletiyle ilgili bir soru gelmiş Diyor evet. ki çocukken ölen biri Direkt cennete gidiyor ama ben mesela İmtihanlara tabi tutuluyorum Belki de sonunda cehenneme gidiyorum diyor Yani burada bir adaletsizlik yok mu diyor Hatta şöyle bir e, örnek veriyor Diyor ki mesela okulda bir sınav olsun Hoca geliyor benim sınıf arkadaşımın Sınav kağıdını yırtıyor ona diyor ki Sen sınavdan geçtin Yani şimdi burada o çocuğa bir kıyak Bana bir adaletsizlik olmuyor bununla bir kıyaslıyor yani. Örneği de güzel tutuyor yani. Aynen he. böyle de bir örnekle şey yaptı. Şimdi, abi... Şimdi abi bu sorunun aslında birden fazla cevabı var. İlk önce bu soruyu soran aslında karşı tarafa yargısızın infaz yapmış oluyor. Nasıl? Yani daha hakim hükmünü vermedi ki sen bu hüküme karşı itiraz edip hayır bir adaletsizlik var diyorsun. Bu hükümler de verilecek abi, nerede karara bağlanacak? Dünya aleminde değil, ahiret aleminde, haşir meydanında mahkeme kübrada bu dava sonuçlanacak. E şimdi sen şimdiden dava sonuçlanmış gibi hakimin kararına itiraz edersen bu yargısının infesi olur. Hakimler kararını vermedi zaten, daha dava sonuçlanmadı. Veya bir diğeri bak bu kişi abi aklını kainata mizan yaptığı için illaki zaten her varyasyonda itiraz edecek. Mesela nasıl? Şu anda çocukken ölen birisi cennette çocuk nimetlerinden faydalanabilecek. Mesela ben öldüm cennete gittim inşallah tamam mı? Benim orada alacağım nimetlerle bir tane çocuğun cennette alacağı nimetler aynı değil. Yani o çocuk nimetleriyle nimetlenirken ben nimetlerden tam bir şekilde lezzet alacağım. O yüzden arada mükafat lezzet farkı var. E şimdi böyle bir mükafat farkı varken bu soruyu soran kişi direkt ölse çocuk olarak cennete gitse yani bir nevi peşin alanı bir altın verilse ama yetişkin olarak ölüp cennete gidip 100 altın kazanma fırsatı bu kişinin elinden alsa bu kişi de o zaman ona itiraz edecek. E diyecek ki neden bana peşinden bir altın verdin? 100 altın kazanma fırsatı mı neden elinden alıyorsun? E bu sefer de buna itiraz edecek. Abi üçüncü olarak şöyle diyebiliriz. Mesela hakim karar verdi, bir hüküm ortaya koydu. Ve sen bunda adaletsizlik var diyebilmen için aslında şunu demek istiyorsun. Yani benim burada bir hakkım var. Bir hakkım bana verilmedi. Benim hakkım yeniyor, hakkım yeniyor, adaletsizlik yapılıyor diyorsun ya. Ha tamam senin acaba hak dava etmeye hakkın var mı? Yani sen adaletsizlik var diyorsun da senin ortada bir hakkın var mı? Bunu incelememiz lazım. Mesela bunu şöyle düşünebiliriz abi. Senin bir tane evin olsun, 5 katlı bir villan olsun tamam mı? En üst katında böyle çayını yudumluyorsun. Etrafa bakıyorsun. Bir baktın abi kış günü. Abi yerde böyle üzerinde bir parça kıyafet bir tane adam yerde titriyor abi. Ölmek üzere. Hem soğuktan da üzere, hem de açlıktan, susuzluktan bu adam ölecek kıvama gelmiş sen iyilik yapıyorsun. İniyorsun adamı, alıyorsun abi. Evinin birinci katına sokuyorsun. Ateşin şöminenin dibine getiriyorsun adamı. Ondan sonra adamın işte sırtına kıyafetini verdin abi. Adamın işte önüne çorbasını getirdin, suyunu getirdin. Cebine de 1 milyar para koydun. Bu adam abi ısındı, çorbasını içti, suyunu yudumladı. Baktı cebinde bin milyar para var falan. Ondan sonra sana dönse dese ki: "Allah senin belanı versin. Sen ne kötü bir adamsın ki bak. Sen ne kötü bir adamsın ki bana çorba verdin. Benim hakkım kebaptı. Ben kebap istiyordum. Bana çorba içirdin. Veya suyun yanına niye bir çay koymadın?" Cebimde 1000 lira para var, neden 10 milyar vermedim? Bak üst kattan sesler geliyor, üst katta daha farklı nimetler var. Neden beni üst kata koymuyorsun, dese? Sen bu adama karşı ne tepki verirsin? Sen bu adama karşı <gülüyor> bir, güzel, ha, bir güzel muamelede bulunursun, bir güzel de versin adama değil mi? Hepimiz öyle tepki veririz. Abi sen ne alaka deriz yani, seninkisi boş takırtan ibaret. Senin benim üzerimde bir hakkın yok ki, ben sana zulmediyor değilim ki. Ben sana zaten sana karşı hiçbir borcum yokken, sana karşı hiçbir vereceğim, alacağım yokken... ...ben gönlümden kopta sana böyle iyiliklerde bulundum. Değil mi? E şimdi aynı bir örnekteki gibi abi Cenab-ı Hak şerr-i mas olan yani şerrin ta kendisi olan Adem'den yokluktan bizi almış. Hayrmaz olan, hayrınıta kendisi olan varlık alemine getirmiş. Yani nasıl yokluk, şerrmaz, varlık, hayrmaz, bunu da kısaca değinelim. Mesela bir insanın kanser olması. Bu insan neden kanser oluyor? Yani neden böyle bir şerre giriftar oluyor? Bu kişide sağlığın adem olduğundan, sağlığın olmadığından dolayı bu kişi örnek veriyorum kanser oluyor. Veya tecavüzcü bir insan. E bunun varlığı nasıl? Hayır. Hayır, bu tecavüzcünün zaten olması, o kişide vicdanın, ahlakın, hayanın adem olmasından, yok olmasından dolayı zaten bu kişi tecavüzcü oluyor. Veya işte kuraklıklar var. Kuraklık niye var? Yağmurun ademinden dolayı. Savaş niye var? Barışın ademinden dolayı. Yani adem, yokluk her zaman şerrimazdır. Varlık da hayrı master, Hayrın hayrınta kendisidir. Neden? Mesela sen şu anda hani güzel bir film izlediğin, güzel bir manzarayı seyrettiğinde bir lezzet alıyorsun. İşte evladın sana sarıldığında bir mutlu oluyorsun. Sen bu nimetlerin hepsini, bu lezzetlerin hepsini ilk başta varlık aleminde olabildiğinden dolayı zaten bunları tadıyorsun, lezzetlenebiliyorsun. O yüzden varlık da hayrınta kendisidir. E şimdi cenab Bizi yokluk aleminden almış, varlık alemine getirmiş. Hayrıntı kendisini bize nasip etmiş. Ondan sonra yetmemiş, bizi şu masa olarak, şu kartan bardak olarak, cansız olarak yaratmamış. Bizi nevatat olarak, bitki olarak yaratmamış. Hayvan olarak yaratmamış, insan olarak yaratmış. Yetmemiş, bizi İslam'la, imanla nimetlendirmiş. E bu kadar nimetler bize vermişken, biz bir nevi o adam örneğindeki gibi dönüp desek ki adaletsizlik yapıyorsun, hakkımı çiğniyorsun, hakkımı bana vermiyorsun dese böyle bir hak dava etmeye karşı bir hakkımız olabilir mi? Üstad diyor ki abi. Senin hakkın diyor kendinden yukarıdakilere bakıp şekva etmek değil, kendinden aşağıdakilere bakıp şükretmek diyor. O yüzden Allah'a karşı zaten bizim bir hak dava etmeye karşı bir hakkımız yok. Bir diğeri abi, bu kişi kafasında adalet kavramı yanlış işliyor. Adalete eşitlik zannettiğinden dolayı, e bu olayda bakıyor, bu olayda da bir eşitlik göremediğinden dolayı adaletsizlikle suçluyor karşılığı. E tamam da eşitlik adalet değildir. Bak abi, bu bize öğretilen çok büyük bir yanlış biliyor musun? Hep dayatılıyor bu bize. Eşitlik, eşitlik, eşitlik. Hayır eşitlik hiçbir zaman adalet olmadı ve hiçbir zaman da adalet olamaz. Hani o da sınava girsin, ben de sınava gireyim. Ondan da şöyle olsun, buna da böyle olsun. Tamam da sen eşitliği istiyorsun, eşitlik adalet değildir. Yani bunu çok basit bir örnekle anlayabiliriz. Mesela senin ayakkabı numaran 41, benimki 42, Emir'inki 43, burainkisi 44 düşün tamam mı? Eşitlik olsun diye hepimize 44 numara ayakkabı verilse, sana bana emir adaletsizlik yapılmış olur. Adalet nedir? Adalet kişi hakkını vermektir. Yani sana 41 bana 42 emire 43 buraya 44 gibi. Ha eşitlik o yüzden adalet değildir abi. Adalet kişi hakkını vermektir bu kişi kafasında eşitlik istiyor. Zaten bu beşeri hukuk sistemimizde de böyle abi. Nasıl? Mesela işte iki kişi adam öldürdü. Bunlara işte direkt ikisi de 15 sene demiyor hakim. Ne yapıyor abi? Adaletli bir şekilde muamelede bulunuyor. Onların neden bu olayı işlediğini inceliyor. İşte örnek veriyorum bir tanesi hayatını korumak için nefsi müdafaadan dolayı yaptıysa ona ona göre ceza verirken öbür keyfi bir şekilde yapmış. Örnek veriyorum kiralık katilmiş ona ona göre bir ceza veriyor. Ya yani Bu bizim hukuk sistemimizde bile yani mantık bile bunu gösteriyor. Ama bu kişinin mantığına göre adaleti sağlamak istiyorsan herkese eşit duruma getirmen lazım İnsan dışında varlık olmaması lazım o zaman. Neden? Çünkü dedik yani Allah işte seni bitki yaratmamış, cansız yaratmamış, hayvan yaratmamış. E tamam o zaman hayvana imkan verirse, hayvana düşse yani bir tane eşiğe imkan verilse, hani işte sırtına semeri vurup yük taşıtmayacaklar böyle bir imkanın var. Ne? İnsan olabilirsin. Sadece saman yemeyeceksin. Binlerce nimetlerle nimetlenebileceksin. Binlerce lezzetler tadabileceksin. Şimdi eşiğe sorsan eşekle insan olmak ister. Köpeğe sorsan köpekle insan olmak ister. O zaman eşitliği sağlayayım diye yani o kişinin kafasındaki adaleti sağlayayım diye insandan başka canlı olmaması lazım. Hatta insanlar arasında bile kıyas olmaması lazım. Neden? Hani bir fakir kişi bir zengine göre ona adaletsizlik yapılmış oluyor. Çünkü eşit değil. İşte ne bileyim birisi hasta öbür ikisi sağlıklı. Hasta kişiye adaletsizlik yapılmış oluyor bu kişinin mantığıyla bakacak olursak. Bu kişinin adalet kavramını zihninde değiştirmesi lazım. Eşitlik adalet değildir. Kişiye hakkını vermektir adalet. Hem sırrı teklife de zıt olması oluyor bu olay. Neden? Yani bu kişi, bu soruyu soran kişinin aklındaki gibi bir olay olsa yani nasıl? Herkes zorunlu olarak illaki ergenliğe giren, mesela 15 yaşı alırsak illaki 15 yaşına kadar yaşamak zorunda. E tamam da abi 15 yaşından önce ne bileyim yüksekten balkondan düşen çocuklar var, suda boğulan çocuk var, ateşte yanan çocuk var, ondan sonra savaşta bombayla mermiyle vurulup ölen patlayan çocuk var. E şimdi bu kişinin mantığına göre o zaman herkesin illaki sınava girmesi gerekiyor. Yani herkesin illaki 15 yaşına kadar yaşaması gerekiyor. E tamam da bu intan sırrına zıt bir şey. Yani e, mesela Allah haşa bulutlar böyle aralansa, Allah böyle haşa zatını bizzat kendisini bize gösterse en inatçı ateist bile iman eder mi? İman eder. Neden? E çünkü Allah artık kendini göstermiş değil mi? E şimdi aynı bunun gibi aslında. Mesela bir tane öğretmen sınıfı imtihan ediyor. Ne için? Tembelle çalışkan birbirinden tefrik edilsin, ayrılsın diye. O yüzden ne yapıyor? Her sorunun altına bir tane doğru şık, 3-4 tane de yanlış şık koyuyor ki hani çalışkan doğruyu tembel yanlış işaretlesin, birbirinden ayrılsın diye. Fakat bu öğretmen. Her sorunun altına tek şık koysa, sadece doğru şık koysa. E tembelle aynı şıkkı işaretleyecek, çalışkan da aynı şıkkı işaretleyecek. E ne olmuş oldu? Tembelle çalışkan birbirinden tefrik edilmemiş, ayrılmamış oldu. E şimdi Allah hani kendini gösterince nasıl ki herkes iman ediyor? Aynı bu şekilde düşünsene. çocuğa ne olursa olsun çocuk ölmüyor. Bak 15 yaşına girene kadar kimse ölmüyor. Bomba atıyorlar ölmüyor çocuk. bomba yani atıyorlar, bomba atıyor ölmüyor. Mermiyle vuruluyor ölmüyor. Çocuk boğuluyor ama boğulmuyor, ölmüyor. E şimdi ne olmuş oldu? Herkes der ki Müslümanların dedikleri ortaya çıkıyor işte birbir. biri. İmtihan edilmeden kimse ölmüyor. E o zaman Allah'ın aşağı kendini göstermesi gibi imtihan sırrı ortadan kalkmış olacak. Herkes ister istemez cüz-i ihtiyarı bağlandığı için o tek soru tek şıkkı işaretlemesi gibi cüz-i ihtiyarı bağlandığı için ister istemez Müslüman olacaklar. E o zaman kim imanlı kim imansız birbirinden ayrılmamış olacak. Ki asıl bu kişinin dediğine göre böyle olsa o zaman asıl çalışkan kişi adaletsizlik edilmiş olacak. O zaman çalışkan kişinin hakkı yenmiş olur. Tam tersi. Neden? Çünkü sırrı teklifi zayi ettinse sen. Altıncı olarak da şunu söyleyebiliriz abi. Mülk sahibi mülkün de istediği gibi tasarruf eder. Ya bunu kabulleniyor olmamız lazım. Yani bu akla mantığa bir şey değil. Mesela ben senin evine geldim. O ev bir mülk, bir mal. Bu mülkün sahibi kim abi? Sensin. Ben kafama göre desem ki, abi senin bu koltuk takımını hiç beğenmedim. Hemen bunu led koy koyuyorsun, satıyorsun duvar renklerini hemen sarıya boyuyorsun. Buradaki avizeyle de işte e, mutfaktaki avizeyi değiştir. Bunları hiç beğenmedim. Sen ne dersin? Oğlum ne saçma olasın dersin değil mi? Yani mülk sahibi sensin. Tasarruf hakkı sendedir. Benim orada bir müdahale hakkım yok. Abi aynı şekilde yani söylemekten çekinmeyelim. Biz Allah'ın mülküz, menlüküyüz. Yani tasarruf hakkı bizde değil, Hak'tadır. İstediği gibi tasarruf eder. Yani senle ben burada oturuyoruz. Dışarıdan bir tane adam geldi. Zengin bir adam. Hiç tanımıyoruz. İlk defa hiç bir bağımız yok adamla. Hiç bir iletişimimiz yok önceden. Adam ilk defa gördük. Adam geldi dedik. Fatih dedi içimden geldi benden sana dedi bir tane Ferrari ne yaparım çok teşekkür ederim değil mi? adama minnet diyorum falan Sonra sana döndü dedi ki Mustafa dedi sana da dedi benden iki tane Ferrari Ben adama dönsem desem ki hop hop hayırdır hacım sen ne yapıyorsun yani adaletsizlik yaptın ya hakkımı ver bana hakkımı çiğniyorsun Bana da iki Ferrari vereceksin desem Ne kadar saçma değil mi adam bana isterse hiç Ferrari vermez isterse 100 yüz tane Ferrari verir Adam bize bir borcu olmadığından dolayı ne yani bu? Değil mi? Adam hani bir adaletsizlik yapmış olmuyor, benim hakkımı çiğnemiş olmuyor. E aynı bu örnekteki gibi abi. Mülk sahibi o adam çünkü o Ferrari'de. E şimdi biz Allah mülküz, memlüküz. İstediği gibi tasarruf hakkı da ondadır. Yani bunu söylemekten de çekinmememiz lazım. Bu olaylara, yani bu pencerelerden baktığımız zaman, bu maddelerle incelediğimiz zaman zaten şöyle de bir şey yok. Yani işte hani o senin sınava girdi de yanındaki sınav arkadaşın değil. O senin sınavda karşına gelecek bir sınav sorusuydu. Niye senün sınavı arkadaş olarak düşünüyorsun? Hayır, o diğer kainatta yaşadığın diğer olaylara, musibetlere baktığın gibi, bu senin sınavda karşına gelen bir sınav sorusu. Mesela şu anda bu videoyu izleyen kardeşim de bu sınav sorusunu cevaplayamadığı için cevabını aramak için bu videoyu izliyor. İnşallah doğru çıkıyor işaretler.